vefatı Hicret'in birinci senesiydi. Cebrail Aleyhisselam bu sene geldiğinde sevgili peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i iki defa baştan sona okudu. Halbuki daha önceki yıllarda Kur'an-ı Kerim'i bir defa okumuştu. Server-i Âlem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselamın en son tebliğ ettiği Allahü Teala'nın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allahü Teala'nın dinine İslamiyete akın akın girdiklerini görünce Rabbini hamd ile tesbih et ondan af dile çünkü o tevbeleri daima kabul eder Mealindeki Nasr suresini dinledikten sonra, ya Cebrail, içimden ölümümün yaklaştığını duyuyorum, buyurdu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu ayeti kelimeleri okudu: Mealen, ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana Razı oldum deyinceye kadar, her istediğini verecek. Duha Suresi 4-5 Sevgili Peygamberimiz, o gün Medine'de bulunan, bütün eshab-ı kirâmının, öğle namazında, mescitte toplanmaları için haber gönderdi. Server-i âlem efendimiz, namazı kıldırdıktan sonra, bir hutbe irad ettiler. Bu öyle bir hutbeydi ki, dinleyen bütün kalpler ürpermiş, gözlerden yaşlar boşanmıştı. Daha sonra, ey insanlar! Sizin peygamberiniz olarak beni nasıl buldunuz buyurunca, Eshab-ı kiram, ya Resûlallah! Allah-u sana bizim tarafımızdan, Bol bol hayırlar ihsan buyursun. Sen bizim için çok şefkatli bir baba, nasihatte bulunan şefkatli bir kardeş gibiydin. Allahü Teala'nın sana lütfettiği peygamberlik vazifesini yerine getirdin. Vahiy bize ulaştırdın. Rabbinin yoluna, İslam'a hikmet ile Güzel nasihat ile davet ettin, çağırdın. Allahü Teala sana en güzel ve en yüksek karşılıklar versin, dediler. Peygamber Efendimiz, Ey mü'minler! Allah aşkına, kimin bende hakkı varsa, kalksın gelsin, kıyametten önce burada alsın, buyurdular. Fakat hakkını almak için kalkıp gelen olmadı. Resulullah Efendimiz ikinci ve üçüncü defalarda Allahü Teala'nın adını anarak hakkı olan gelsin alsın buyurdu. Bunun üzerine Eshab-ı Kıran'dan pirifani olan Hazreti Ukâşe kalktı. Resulullah'ın huzuruna vardı. Sonra Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Tebük gazasında seninle beraberdim. Tebük'ten ayrıldığımız sırada benim devemle sizinki yan yana gelmişlerdi. Ben devemden indim. Sana yaklaştım. Maksadım senin mübarek vücudunu öpmekti. O zaman kamçı ile sırtıma vurmuştun. Niçin vurduğunu bilmiyorum dedi. Peygamber Efendimiz: "Yâ Ukşe! Allahü Teâlâ seni Resulü'nün kasten vurmasından muhafaza eylesin. Ya Bilal, kızım Fatıma'nın evine git. O kamçıyı bana getir." diye emretti. Hazreti Bilal mescitten çıktı. Elini başına koymuş. Resulullah kendisine kısas yaptıracak diye hayretler içerisinde kalmıştı Eve varınca kapıyı çalıp ey Resulullah'ın kerimesi bana Rasulullahın kamçısını verdiğince Hazreti Fatıma validemiz ya Bilal şimdi ne hac zamanı ne de gaza babam kamçıyı ne yapacak diye sordu Hazreti Bilal ey Fatıma haberin yok mu Rasulullah'a onunla kısas yapılacak dedi. Fatıma validemiz Ya Bilal Resulullah'tan kısas ile hakkını almaya kimin gönlü razı olur? Madem ki istedi vereyim, Fakat Hasan ve Hüseyin'e söyle. Hakkını kim alacaksa kısası kendilerine yaptırsınlar. O zat hakkını onlardan alsın. Sakın Resulullah'a kısas yaptırmasınlar diye Hz. Bilal'e sıkıca tembih etti. Hz. Bilal mescide geldi ve kançıyı Resulullah Efendimize, o da Hazreti Ukâşe'ye verdi. Ebu Bekir ve Ömer bu durumu görünce "Ey Ukâşe, işte biz yanında hazırız. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'tan alma." diye yalvardılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekre, ey Ebubekr, sen bırak, çekil aradan. Ey Ömer, haydi sen de çekil. Allahü Teala sizin yüksek derecenizi bilmektedir, buyurdu. Sonra Hazret Ali kalktı. Ey Ukaşe, Rasulullah'a vurmana gönlüm razı olmuyor. İşte sırtım ve karnım. Gel hakkını benden al. İstersen yüz kere vur. Fakat Resulullah'a dokunma deyince Peygamber Efendimiz, ey Ali, sen de otur. Allahü Teala senin de yüksek mertebeni durumunu bilmektedir. Buyurdu. Bu defa Hazreti Hasan ile Hüseyin kalktılar. Ey Ukaşe, sen de biliyorsun ki. Biz Resulullah'ın torunlarıyız. Onun için bize kısas, Resulullah'a kısas demektir. Hakkını bizden al. Ne olur Resulullah'a vurma deyince Peygamber Efendimiz onlara siz de oturunuz ey iki gözümün neşeleri buyurdular. Sonra ey Ukâşe gel vur buyurdular. Ukâşe ya Resulallah sen bana vurduğun zaman benim vücudum açıktı deyince, sevgili peygamberimiz mübarek sırtını açtı. Bu sırada eshab-ı kiramdan hıçkırıklar duyuldu. Ya Ukaşe, Rasulullah'ın mübarek sırtına vuracak mısın? dediler. Herkes üzüntü içerisinde bekleşiyordu. Hazreti Ukaşe, Rasulullah Efendimiz'in Mübarek sırtındaki peygamberlik mührünü görünce birdenbire anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hakkını almak için senin o mübarek sırtına vurmaya sana kısas yapmaya kimin gücü yeter? Buna kim cesaret edebilir diyerek kainatın sultanının mübarek mühr-i nübüvvetini öpüverdi. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona hayır ya vuracaksın yahut affedeceksin buyurunca Ukkaşa Hazretleri canım sana feda olsun ya Resulallah affettim acaba Allahü Teala da beni kıyamet gününde affeder mi dedi peygamber efendimiz kim benim cennetteki arkadaşımı görmek isterse bu piyrafaniye ihtiyara baksın buyurdular. Resulullah Efendimizin bu mübarek sözünü duyan Esabukiram onun iki gözü arasından öpmeye başladı. Hepsi ne mutlu sana, ne mutlu sana ey Ukaşe, Resulullah ile beraber olmanın hürmetine. Cennette yüksek derecelere kavuştun diyorlardı. Safer ayının son günleriydi. Alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Kuzeydeki Bizans imparatorluğunun Müslümanlar için büyük bir tehlike olmadan önce onları tekrar İslam'a davet etmek, kabul etmezlerse harbetmek ve İslam devletinin emrine sokmak istiyordu. Bu sebeple Rumlarla muharebe etmek üzere kahraman hesabının hazırlanmasına emir buyurdular. Eshab-ı Kiram hazırlık yapmak için dağıldı. Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Üsame bin Zeyd'i çağırdılar. Ey Üsame Şam'a, Belka a sınırına Filistin'deki Daruma babanın şehit edildiği yere kadar Allahü Teala'nın ismiyle ve bereketiyle git. Onları atlara çiğnet. Seni, bu orduya başkumandan tayin ettim. Übnalıların üzerine ansızın varıp, üzerlerine şimşek gibi saldır. Varacağın yere, haber ulaşmayacak şekilde hızlı git. Yanına kılavuzları alıp, casus ve gözcüleri önünden ilerlet. Allahü Teala zafer ihsan ederse onların arasında az kal buyurdular. Cüfte karargah kurmalarını emir buyurup mübarek elleriyle sancağa bağlayarak teslim ettiler. Mescitte mimbere çıktılar. Ey eshabım, Üsamenin babası Zeyt, komandanlığa nasıl layık ve benim katımda. Nasıl en sevgili ise ondan sonra oğlu Üsame de kumandanlığa öyle layıktır. Üsame benim katımda insanların en sevgililerindendir buyurdu. Hazreti Üsame'nin komandası altında savaşa gideceklerin arasında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Saad bin Ebi Vakkas gibi eshabın ileri gelenleri de vardı. Fakat ertesi gün kainatın sultanı ani'den hastalandığı için ordunun gitmesi Peygamber Efendimizin ahirete irtihalinden sonraya kalmıştı. Sevgili Peygamberimiz şiddetli sıtmaya yakalanmışlardı. Gittikçe ateşi artıyor, hastalık şiddetleniyordu ağrılarının azaldığı bir gece yarısı yatağından kalktılar giyinerek gitmeye hazırlandılar bunu gören hazreti ayşe validemiz anam babam canım sana feda olsun ya resulallah nereye gidiyorsunuz diye sordu server-i sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Baki kabristanlığında metfun bulunanlar için istiğfar etmek üzere emir aldım. Oraya gidiyorum." buyurdu. Yanına Ebu Müveyhip ile Ebu Rafi'yi alarak gittiler. Mezarlıkta uzun uzun dua edip onların af ve mağfireti için Allahu Teala'ya yalvardılar. Peygamber efendimizin bu ısrarlı yalvarması karşısında, yanında bulunan sahabiler, biz de şimdi burada metfun bulunsaydık da, Resulullah efendimizin bu duasına mazhar olmakla şereflenseydik, dediler. Sevgili peygamberimiz, Ebu Müvehhib'e dönerek, Ey Ebu Müvehhib! Ben, dünya hazineleriyle, ahiret nimetlerini seçmede serbest bırakıldım İstersen, dünyada baki ol sonra cennete git istersen likaullah Allahü Teala'ya kavuşmak hasıl olup cennete gir dediler ben likaullahı ve sonra cenneti seçtim buyurdu bir günde Uhud'da bulunan şehitler için mağfiret dilemek üzere yola çıktılar. Onlar için Allahü Teala'ya uzun uzun yalvararak dua elediler. Sonra mescide gelip Eshab-ı Kirama, ben sizin Kevser Havuzu'na en önce kavuşanınız, karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz orasıdır. Ben sizin için Benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmam. Ancak, dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz. Neticede, sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi, siz de yok olur gidersiniz diye korkarım, buyurdular. Sonra, saadethanelerine teşrif ettiler. Hastalıkları ağırlaşmıştı. Hanım hanımefendileri sevgili peygamberimizin Hazreti Ayşe validemizin evinde kalmalarını kendi haklarını ona tercih ettiklerini bildirdiler zevce-i mutahharalarının bu fedakarlıklarına memnun olup hepsine dua ettiler ve ondan sonraki günlerini Hazreti Ayşe validemizin evinde geçirmeye başladılar resul Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ateşi çok atmıştı. Ateşin şiddetinden yatağında bir taraftan diğer tarafa dönmek mecburiyetinde kalıyordu. O haldeyken, eshab-ı kiram ziyarete gidiyor, Efendimizin çektiği şiddetli sıkıntıya ziyadesiyle üzülüyorlardı. Ebu Said-i Hudri'yi anlattı ki, Resulullah'ın mübarek huzuruna gitmiştim. Üzerinde kadife bir örtü bulunuyordu. Sıtmanın sıcaklığı örtüden dışarı çıkıyor, hararetten elimizi örtüye dokunduramıyorduk. Hayretimizi ve üzüntümüzü gören Resulullah Efendimiz, en şiddetli bela peygamberlere olur. Buna rağmen peygamberin belalara sevinmesi sizin verilen ihsanlara sevinmenizden daha fazladır, buyurdu. Ümmü Bişr bin Bera anlattı. Resulullah'ın ziyaretine gitmiştim. Mübarek vücudu, ateş gibi yanıyordu. Canım sana fedâ olsun ya Resulallah. Ben, hiçbir zaman böyle şiddetli bir hastalık görmedim, dedim. Buyurdular ki, ey Ümmü Bişr! Sıtmanın şiddetli olması, sevabımın çok olması içindir. Bu hastalık, hayberde tatmış olduğum, zehirli etin eseridir. O etin acısını her zaman duyardım. O gün yediğim zehir, şimdi ebeherimi yani aort damarımı koparmaktadır.'' buyurdu. Sevgili Peygamberimiz, Abdullah bin Mesud hazretlerine de buyurdu ki: Hastalığa tutulan hiçbir Müslüman yoktur ki Allahü Teala onun hata ve günahlarını ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökmesin. Hastalık günden güne şiddetleniyordu. Eshab-ı Kiram bu duruma çok üzülüyor, evlerinde rahat edemiyorlardı. Mescide toplandılar. Peygamber Efendimizin durumunu sormak üzere Hazret Ali'yi huzura gönderdiler. Alemlerin Efendisi işaretle eshabım ne diyorlar diye sordular. O da Resulullah aramızdan giderse diye çok üzülüp telaş ediyorlar dedi. Eshabına olan merhametleri çok daha fazla olan Sevgili peygamberimiz hastalığının şiddetine katlanarak kalktılar. Hazreti Ali ve Hazreti Fadl bin Abbas'a dayanarak mescide geldiler. Minbere çıkarak Allahü Teala'ya hamd ve senâ ettikten sonra Eshab-ı Kirama ey eshabım benim ölümümü düşünüp Telaş ediyormuşsunuz. Hiçbir peygamber, Ümmeti arasında sonsuz kaldı mı ki, Ben de sizin aranızda sonsuz kalayım. Biliniz ki, Ben Rabbime kavuşacağım. Size nasihatim olsun ki, Muhacirlerin büyüklerine saygı gösteriniz. Ey muhacirler! Size de vasiyetim şudur ki, Ensara iyilik ediniz. Onlar size iyilik etti. Evlerinde barındırdı. Geçinmeleri sıkıntılı olduğu halde, sizi kendilerinden üstün tuttular. Mallarına sizi ortak ettiler. Her kim, ensar üzerine hakim olur ise, onları gözetsin. Kusur edenleri olursa, affetsin buyurdu. Sonra çok güzel, tesirli nasihatler edip, Allahü Teala bir kulunu dünyada kalmak ile rabbine kavuşmak arasında serbest bıraktı. O kul rabbine kavuşmak istedi, buyurdu. Hazreti Ebu Bekr, Resulullah Efendimizin sözleriyle vefatına işaret buyurduğunu anlayıp, Canımız sana feda olsun ya Resulallah diyerek ağlamaya başladı. Merhamet deryası sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlama ya Ebu Bekir buyurarak ona sabır ve katlanmak lazım geldiğine emretti. Mübarek gözlerinden yaş akıyordu. Ey sahabın dini İslam yolunda sıdk ve ihlas ile malını feda eden Ebu Bekr'den, çok razıyım ahiret yolunda arkadaş edinmek elde olsaydı onu seçerdim buyurdu ve mescide açılan kapılardan Ebu ki hariç hepsini kapatınız diye emrettiler sonra minberden inerek Hazreti Ayşe validemizin odasına döndüler. Ehsab-ı kiram ağlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin ve Fadl bin Abbas'ın kollarına girerek tekrar Mescidi teşrif ettiler. Minberin alt basamağında durup ehsab-ı kirama şöyle buyurdular: Ey muhacirler ve ey ensar Vakti belli olan bir şeye kavuşmak için acele etmenin faydası yoktur. Allahü Teala hiçbir kulu için acele etmez. Bir kimse Allahü Teala'nın kaza ve kaderini değiştirmeye iradesinden üstün olmaya kalkışırsa onu kahr ve perişan eder. Allahü Teala'ya hile etmek. Onu aldatmak isteyenin, işleri bozulup, kendi aldanır. Biliniz ki, ben sizlere karşı, rauf ve rahimim. Siz de bana kavuşacaksınız. Kavuşacağınız yer, kevser havuzunun başıdır. Cennete girmek, bana kavuşmak isteyen, boş yere konuşmasın. Ey Müslümanlar! kafir olmak günah işlemek nimetin değişmesine rızkın azalmasına sebep olur. İnsanlar Allahü Teala'nın emirlerine itaat ederse hükümet başkanları, amirleri, valileri onlara merhamet ve şefkat eder. Fısk, fücur, taşkınlık yapar. Günah işlerlerse, merhametli başkanlara kavuşamazlar. Benim hayatım, sizin için hayırlı olduğu gibi, ölümüm de hayırdır ve rahmettir. Eğer bir kimseyi haksız yere dövmüş veya fena bir söz söylemiş isem, bana aynı şeyi yaparak hakkını almasına, birinizden haksız bir şey almış isem geri istemesine razıyım ve helalleşmeye hazırım çünkü dünya cezası ahiret cezasından pek hafiftir buna katlanmak daha kolaydır daha önce Hazreti bu Bekir'den memnuniyetini ifade ettikleri gibi bu hutbede de, Hazreti Ömer'den memnuniyetlerini bildirip Ömer benimledir ben de onunlayım benden sonra hak Ömerle beraberdir buyurdular Resulullah efendimiz bu hutbeden sonra minberden indi namazdan sonra tekrar minbere çıkıp vasiyet ve nasihatten sonra sizi Allahü Teala'ya ısmarladım buyurdular ve eshaptan ayrılıp odasını teşrif ettiler. Âlemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şiddetli ağrılarının olduğu bir gün eshabı kiram ile helalleşmek, ahirete kul haklarıyla gitmemek için Bilal Habeşi Hazretlerini çağırdı. Ona halka seslen. Mescide toplansınlar onlara son vasiyetimi yapmak istiyorum buyurdular Hazreti Bilal eshabı mescide topladı Sevgili peygamberimiz Hazreti Ali vefadla dayanarak mescidi teşrif ettiler Minbere oturup Allahu Teala'ya hamd ve senadan sonra ey şabım bilmiş olunuz ki aranızdan ayrılmam yaklaştı. Kimin bende hakkı varsa, benden istesin. Benim yanımda sevgili olan, benden hakkını istesin veya helal etsin ki, Rabbime ve rahmetine, bunları ödemiş olarak kavuşayım, buyurdular. Sonra, minberden inip, öğle namazını kıldırdılar. Namazdan sonra, Tekrar minbere çıkıp namazdan önce buyurduğunu tekrar ettiler. Sevgili peygamberimizin vefatına üç gün kala hastalığı ağırlaştı. Mescide çıkıp cemaate namaz kıldıramadılar. Cemaatle kılamadığı ilk namaz yatsı namazıydı. Hazreti Bilal her zamanki gibi o vakitte kapıya gelip Es Salat yar Rasulallah dedi. Sevgili Peygamberimizin dermansızlıktan mescide gitmeye mecali yoktu. Ebu Bekret söyleyiniz, eshabıma namazı kıldırsın buyurdu. Hazret Aisha validemiz, canım sana fedah olsun yar Rasulallah. Babam yumuşak kalpli ve çok üzüntülüdür. Zat-ı makamına durup orada sizi göremezse ağlamaktan okuyamaz. İmamete Ömer'in geçmesini emreder misiniz?" diyerek suale iletti. Peygamber Efendimiz tekrar "Ebu Bekir'e söyleyiniz. Eşhavuma imam olup namazı kıldırsın." buyurdular. Hazreti Bilal Ebu Bekir Sıddık'a durumu bildirdi. Hazreti Ebu Bekir mihrapta Resulullah Efendimizi göremeyince kalbinden vurulmuşa döndü. Aklı gide yazdı, ağladı, ağladı. Ashab-ı Kiram da ağlaşmaya başladılar. Habibullah Efendimiz mescitten gelen bu feryadın ne olduğunu sorunca Hazreti Fatıma validemiz Canım sana feda olsun ya Resûlallah! Eshabın ayrılığınıza dayanamadığı için ağlıyorlar diye durumu arz etti. Merhamet deryası, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok müteessir olmuşlardı. Eshabını teselli eylemek için hastalığının bu kadar şiddetine rağmen güçlükle kalktılar. Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'a dayanarak mescide geldiler. Namazdan sonra, Ey hesabım Siz Allahü Teala'nın hıfsındasınız hıfzındasınız. Ve sizi allah Teala'ya emanet ettim. Takva üzere olun. allah Teala'dan korkun. Allahü Teala'nın emrini tutun ve itaat edin. Ben Artık bu dünyadan ayrılıyorum Buyurdular. yurdular. Hazreti Ebubekir eshab-ı kirama 17 vakit namaz kıldırdı. Bir defasında öğle namazı kıldırıyordu. O sırada kainatın sultanı mübarek vücutlarında bir hafiflik hissetmişler. Hazreti Ali ve Hazreti Ambasa dayanarak Mesih'e gelmişlerdi. Ebu Bekir Sıddık, sevgili Peygamberimizin teşrif ettiğini anlayıp, geriye çekilmek istedi. Efendimiz ona, yerinde dur, anlamında işaret buyurdu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir'in solunda, eshabına son defa namaz kıldırdılar. Sevgili Peygamberimizin vefatından üç gün evveldi, Cebrail aleyhisselam, Resulullah Efendimizi ziyarete gelip Ya Resulallah Allahü Teala'nın sana selamı var. Durumunuzu bildiği halde nasıl olduğunuzu, kendinizi nasıl hissettiğinizi soruyor." dedi. Alemlerin efendisi ise Mahzunum, buyurdular. Cebrail Aleyhisselam pazar günü de geldi ve aynı şeyleri söyledi. Peygamber Efendimiz Yine evvelki cevabı verdiler. Cebrail aleyhisselam ayrıca Yemen'de peygamber olduğunu söyleyen Esed Ansi'nin öldürüldüğünü haber verdi. Resulü Ekrem'de esabına bildirdi. Hastalıktan önce kendilerine gelmiş olan birkaç altını fakirlere, birkaçını da Hazreti Aisha'ya vermişlerdi. Pazar günü. Resulullah'ın hastalığı ağırlaştı. Huzuruna gelen ordu kumandanı, Hazreti i bir şey söylemediler. Fakat, mübarek kollarını kaldırıp, onun üzerine sürdüler. Ona dua ettikleri anlaşıldı. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği ve ahirete irtihal buyurduğu gün, pazartesiydi. Hastalıklarının on üçüncü, ve son günü eshabı kiram mescidi şerifte Ebu Bekr Sıddık Hazretlerinin arkasında sabah namazını kılarlar iken, alemlerin efendisi mescidi şerife geldiler ümmetinin saf saf olup ibadet ettiklerini gördüler sevinerek tebessüm buyurdular kendileri de Hazret-i Ebu Bekr'e uyup arkasından namaz kıldılar Essav-ı kiram Resulullah'ı mescitte görünce hastalık geçti sanarak sevindiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ise Hazreti Ayşe'nin odasını teşrif buyurup yattılar. Allahu Teala'nın huzuruna dünya malı bırakmadan gitmek isterim. Yanında kalan altınları da fakirlere dağıt buyurdular. Sonra ateşi attı. Bir müddet sonra tekrar gözlerini açıp Hazreti Ayşe'ye altınları dağıtıp dağıtmadığını sordular. Dağıtacağını söyledi. Bunların hemen dağıtılmasını tekrar tekrar emir buyurdular. Hemen dağıtılıp bildirilince "Şimdi rahat ettim." buyurdular. Yataklarında bir müddet istirahat buyurduktan sonra huzur-i şeriflerine Hazreti Ali'yi çağırdılar. Mübarek başını onun kucağına koydular. Mübarek alnı terlemiş, mübarek rengi değişmişti. Hazreti Fatıma validemiz mübarek babasının o halini görünce bakmaya dayanamadı ve oğulları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in yanına gitti. Ellerinden tutup ağlamaya başladı. Ey benim babam kızını kim gözetir hasen ve hüseyini kime emanet edersin vay babam canım sana feda olsun senden sonra benim halim nice olur gözüm mübarek yüzünden sonra kime bakar resulullah efendimiz kızının gönülleri yakan bu sözlerini işitince mübarek gözlerini açtı ve onu yanına çağırdı yâranbi ya Buna sabrı ihsan eyle diye dua ettikten sonra ey Fatıma ey gözümün nuru baban can çekişme halindedir buyurunca içli iniltilerle ağlaması daha da arttı Hazreti Ali ey Fatıma ne olur sus Resulullah'ı daha fazla üzmediyince sevgili peygamberimiz incitme ya Ali bırak babası için gözleri yaş döksün. Buyurduktan sonra, mübarek gözlerini yumarak, kendinden geçer gibi oldu. Sonra, hazret Hasan, mübarek dedesinin huzur şerifine gelip, Ey benim mübarek dedem! Senin ayrılığına kim dayanabilir? Gönül perişanlığımızı kime arz ederiz? Senden sonra, anneme, babama ve kardeşime kim şefkat eder? Eşvacın ve eshabın o güzel ahlakınızın nerede bulurlar?" diyerek ağlayınca Peygamber Efendimizin mübarek hanımefendilerinde dayanacak hal kalmadı. Hep birlikte ağlamaya başladılar. Dışarıda pek müteessir bir halde bekleyen eshab-ı kiram Peygamber Efendimizin rahatsızlıklarının çok arttığını işitince gönülleri dağılandı ağlamaya başladılar son bir defacık olsun sevgili peygamberlerinin mübarek cemalini görmek için ne olur kapıyı açın resul aleyhisselam'ın mübarek yüzünü bir defa daha görelim diyerek kapıda yalvarıyorlardı alemlere rahmet olarak gönderilen allahü teala'nın habibi sevgilisi Eshâbının bu yakarışlarını işitince merhamet eyleyip kapıyı açınız buyurdular. Eshâbın ileri gelenleri içeri girdiler. Sevgili Peygamberimiz onlara sabır tavsiye ettikten sonra Ey Eshâbım! Siz insanların en üstünleri, en şereflilerisiniz. Sizden sonra kim gelirse gelsin, siz Hepsinden önce cennete girersiniz. Dini ayakta tutmakta metin olun ve Kur'an-ı Azimi imam rehber edinin. Dinin hükümlerinden gafil olmayın, buyurdu. Sonra yar Rabbi tebliğ ettim mi deyip mübarek gözlerini kapadı. Mübarek yüzü terledi. Hazreti Ali eshaba işaretle çıkmalarını söyledi. Onlar gittikten sonra huzura Hazreti Ayşe validemiz gelip nasihat istedi. Peygamber Efendimiz "Ya Ayşe, evinin köşesine oturarak kendini muhafaza eyle." buyurduktan sonra mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kainatın sultanı ağlıyordu oradakilerin gönülleri yaralandı ciğerleri parçalandı Hazreti Ümmü Seleme validemiz canım sana feda olsun ya Resulallah niçin ağlıyorsunuz diye sual eylediğinde ümmetime merhamet olunması için ağlıyorum buyurdu Güneş tepeye doğru yükseliyordu vakit yaklaşmıştı Sevgili peygamberimizin mübarek başı Hazret Ayşe validemizin göğsüne yastı bulunuyordu alemlerin efendisi artık son anlarını yaşıyor mübarek dudaklarından aman aman ellerinizdeki kölelerinize iyi davranınız onların üzerlerine elbise giydiriniz karınlarını doyurunuz onlara yumuşak konuşunuz namaza namaza devam ediniz kadınlarınız ve köleleriniz hakkında Allahü Teala'dan korkunuz ey Allah'ım beni yarlığa bana rahmetini ihsan eyle beni refik-i âlâ zümresine kavuştur cümleleri dökülüyordu Hz. Fatıma validemizin gözyaşları sel gibi akıyor iniltisi ciğerleri dağılıyordu Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yanına oturtup, kızım bir miktar sabreyle ağlama, zira hamleyi aç, melekler senin ağlaman üzerine ağlaşırlar buyurdu. Hazreti Fatma validemizin göz yaşını sildi, teselli verip Allahü Teala'dan sabır diledi ve. Ey kızım benim ruhum kabz olacak inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyesin ey fatıma gelen her musibete bir karşılık verilir buyurdu bir müddet mübarek gözlerini kapayıp sonra bundan sonra babana üzüntü ve gussa keder tasa olmaz zira fani alemden ve mihnet yerinden kurtuluyor, buyurdu. Sonra, Hazret-i Ali'ye, Ya Ali! Zimmetimde filan Yahudinin şu kadar malı vardır. Asker hazırlamak için almıştım. Sakın onu ödemeyi unutma. Elbette zimmetimi kurtarırsın ve Kevser havzı başında benimle görüşeceklerin Birincisi sensin Benden sonra sana çok zarar gelir. Sabır edesin İnsanlar dünyayı istedikleri vakit Sen ahireti seçesin buyurdu. Üsame tekrar geldi. Resulullah efendimiz Allahü Teala yardımcın olsun. Haydi cenge git buyurdu. O da çıkıp ordusuna gitti. Hemen hareket emrini verdi. Alemlerin efendisi artık son nefeslerini veriyordu. Vakit iyice yaklaşmıştı. Allahü Teala Azrail aleyhisselama habibime en güzel surette git. Eğer izin verirse ruhunu çok yumuşak ve hafif olarak al. İzin vermezse Geri dön diye vahyetti. Azrail aleyhisselam en güzel surette insan kıyafetinde sevgili peygamberimizin hanelerinin kapısına geldi ve Esselamu aleyküm ey nübüvvet evinin sahibi içeri girmeye izin verir misiniz Allahü Teala size rahmet eylesin dedi. Hazreti Ayşe valideemiz sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanı başında oturan Hazreti Fatıma'ya bu gelene sen cevap ver dedi. O da kapıya varıp çok üzüntülü bir sesle ey Allahü Teala'nın kulu Resulullah şu anda kendi haliyle meşguldür dedi. Azrail aleyhisselam tekrar izin istedi. Aynı cevap verildi. Üçüncü defa selamını tekrarlayıp mutlaka girmesi gerektiğini yüksek sesle söyleyince Peygamber Efendimiz haberdar oldular ve "Ya Fatıma kapıda kim var?" buyurdular. Hazreti Fatima "Ya Rasulallah." kapıda birisi girmek için izin ister. Birkaç defa cevap verdim, fakat üçüncü seslenişinde vücudum ürperdi, dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, Ey Fâtıma! Kapıdaki kimdir biliyor musun? O, lezzetleri yıkan, toplulukları darmadağınık eden, kadınları dul, çocukları yetim bırakan evleri harap kabirleri mamur eden ölüm meleği Azrail'dir. Ey Azrail gir buyurdu. O zaman Hazreti Fatıma validemiz tarif edilmez bir ızdıraba düştü ve mübarek ağızlarından şu cümleler döküldü. Vah Medine harap oldun peygamberimiz hazreti fatıma'nın elini tutup mübarek göğsüne koydular ve mübarek gözlerini kapadılar hazır olanlar mübarek ruhunun kabz olduğunu sandılar hazreti fatıma validemiz dayanamayıp babasının mübarek kulağına doğru eğildi ve gönülleri yaralayan bir sesle ey benim babacığım diye seslendi. Hiç cevap gelmeyince bu sefer, Canım sana feda olsun ya Rasulallah. Ne olur, mübarek gözlerini bir aç da, Bana bir şey söyle dedi. Âlemlerin efendisi, mübarek gözlerini açıp, Kızının gözyaşlarını sildi, Ve onun kulağına, Vefat edeceğini bildirdi. Bunun üzerine Hazreti i Fatıma, ağlamaya başladı bu defa kulağına ehli beytimden ilk önce benim yanıma gelecek sensin buyurdular o da bu müjdeye sevinip teselli buldular hazreti fatıma validemiz ey babacığım bugün ayrılık günü bir daha sana ne zaman kavuşurum diye sordu Resulullah Efendimiz: Ey kızım, beni kıyamet günü havzın kenarında bulursun. Ümmetimden havuza gelenlere su veririm, buyurdu. Hazreti Fatıma: Eğer seni orada bulamazsam ne yaparım diye sorunca Peygamber Efendimiz: Mizanın yanında bulursun. Orada ben ümmetime şefaat ederim, buyurdu. Hazreti Fatıma validemiz "Orada da bulamazsam ya Resulallah." deyince Peygamber Efendimiz "Sırat'ın yanında bulursun. Ben orada Rabbime "Ya Rabbi, benim ümmetimi ateşten muhafaza eyle." diye yalvarırım." buyurdu. Bundan sonra Hazreti Ali hüzünlü bir sesle "Ya Resulallah" Siz ruhunuzu teslim ettikten sonra, sizin gaslenizi kim yapacak? Neye kefenleyeceğiz? Namazınızı kim kıldıracak? Kabre kim koyacak? diye sordu. Peygamber Efendimiz, Ey Ali! Beni sen yıka. Fadl bin Abbas sana su döksün. Cebrail sizin üçüncünüz olur. Gasl Yıkama işimi bitirince, kefenimi yaparsınız. Cebrail, cennetten güzel koku getirir. Sonra beni mescide götürünüz ve çıkınız. Çünkü ilk önce Cebrail, sonra Mikail, sonra İsrafil, sonra melekler, grup grup namazımı kılacaklar. Daha sonra siz giriniz, saf saf olunuz. Hiç kimse benden öne geçmesin buyurdu. Sonra beklemekte olan Azrail aleyhisselama, ey Azrail, ziyaret için mi geldin, yoksa ruhumu kabz etmek için mi diye sorunca, Azrail aleyhisselam hem misafir hem de vazifeli olarak geldim. Allahü Teala bana senin huzuruna İzinle girmemi emretti. Mübarek ruhunu ancak izninle alırım. Ya Resûlallah, izin buyurursan, emrinize uyar, ruhunuzu kabzederim. ederim. Yoksa döner Rabbime giderim, dedi. Peygamber Efendimiz, ey Azrail, Cebrail'i nerede bıraktın, buyurdu. Cebrail'i dünya semasında bıraktım. Melekler onu senin vefatın sebebiyle taziye ediyorlar," dedi. Böyle konuşurlarken Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz: "Ey kardeşim Cebrail, artık dünyadan göç vakti geldi. Allahü Teala'nın katında benim için ne var? Bana onu müjdelede, gönül rahatlığıyla, emaneti sahibine teslim edeyim, buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Ey Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgilisi! Ben semanın kapısını açık bıraktım. Melekler saf saf olmuşlar, senin ruhunu sevgiyle beklerler, dedi. Peygamber Efendimiz, Hamd, Allah-u mahsustur. Sen bana müjde ver. Rabbimin nezdinde benim için ne var? buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Ya Resûlallah! Senin teşrifinden dolayı cennet kapıları açılmış, cennetin nehirleri akmış, cennetin ağaçları sarkmış, huriler süslenmiştir, dedi. Peygamber Efendimiz yine hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Sen bana başka müjde ver ya Cebrail buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Ya Resulallah sen kıyamet günü ilk şefaat eden ve ilk şefaati kabul olunan dedi. Sevgili peygamberimiz tekrar hamd Allahü Teala'ya mahsustur. Ya Cebrail, bana başka müjde ver buyurunca, Cebrail aleyhisselam, Ya Resûlallah, sen neyi soruyorsun dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Benim bütün endişem, üzüntüm ve kederim, benden sonra geride bıraktığım ümmetimdir buyurdu. Hazreti Cebrail, Ey Allahü Teala'nın Habibi, Allahü Teala kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Bütün peygamberlerden önce seni, bütün ümmetlerden önce senin ümmetini cennete koyacaktır. Dedi. Sevgili peygamberimiz Cebrail aleyhisselama Allahü Teala katında üç muradım vardır. Biri, ümmetimin günahkârlarına beni şefaatçi etmesi. İkincisi, dünyada yaptıkları günahlardan dolayı onlara azâb etmemesi. Üçüncüsü, perşembe ve pazartesi günleri, ümmetimin amellerinin bana arz edilmesidir. Eğer amelleri iyiyse, dua ederim. Allahü Teala kabul eder. Kötü ise şefaat edip amel defterinden silinmesini isterim." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala'dan bu üç arzusunun da kabul edildiği haberini verdi. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz rahatladılar. Allahü Teala vahyetti ki "Ey Habibim, Ümmetine bu kadar muhabbet ve şefkat göstermeni mübarek kalbine kim getirdi? Peygamber Efendimiz, beni yaratıp terbiye eden Rabbim Teala diye cevap verdi. cenab ı Hak da, senin ümmetine benim rahmetim, merhametim seninkinden bin kat fazladır. Onları bana bırak buyurdu. Sonra sevgili peygamberimiz "Şimdi rahatladım. Ey Azrail, emrolunduğun vazifeyi yerine getir." buyurdu. Azrail aleyhisselam vazifesini yapmak üzere hürmetine yaratıldığı kainatın sultanının huzuruna yaklaştı. Sevgili peygamberimiz yanındaki su kabına mübarek iki eline batırıp Islak ellerini mübarek yüzüne sürdü ve la ilahe illallah, Ey Allah'ım refîk ki â buyurdu. Azrail Aleyhisselam, alemlerin efendisinin mübarek ruhunu almaya başladı. Resulullah efendimizin mübarek benzi bazen kırmızı oluyor, Bazen sararıyordu. Azrail aleyhisselama, Ümmetimin canını da böyle şiddet ve zorla mı alırsın buyurunca, O, ya Resûlallah, hiç kimsenin canını böyle kolay almadım, cevabını verdi. Son anında bile ümmetini unutmayan sevgili Peygamberimiz, Ey Azrail! ümmetime edeceğin şiddeti bana eyle zira onlar zayıftır dayanamazlar buyurdu sonra la ilahe illallah refik ya ala buyurdular ve mübarek ruhlara alındı ve alaihi iliyne ulaştırıldı esselatu ve selam aleyke ya resulallah Esselamu aleykü aleyke ya Habiballah. Allah. aleykü ve aleyke ya Seyyidül Evvelin ve'l Ahirin. Şefaat ya Resulallah. Dahilik ya Resulallah. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimize Esselamu aleyküm. Ey allah Teala'nın Teâlâ'nın Benim maksudum, matlubum sen idin. Artık bir daha yeryüzüne gelmem, diyerek veda eyledi. Resul ü Ekrem Efendimizin mübarek ruhu, yüksek aleme gidince, Hazreti Fatıma Fâtıma ve Ezvâc-ı Tahirat, radıyallâhu anhünne, sesli sesli ağlamaya başladılar. Bu sırada sahibi görünmeyen bir ses, Esselamu aleyküm ya ehlibeyt beyt ve rahmetullahi ve berekâtuhu diye selam verdi ve biliniz ki her canlı ölümü tadacaktır ve kıyamet günü size ecirleriniz tamamıyla verilecektir. Mealindeki Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesini okudu. Sonra onlara teselli verip Allahü Teala'nın ihsanlarına, ikramlarına güveniniz. Ona sarılıp ondan umunuz. Feryat etmeyiniz. Asıl musibete uğrayan sevaptan mahrum kalandır diyerek taziyede bulundu. Bu sözleri oradakilerin hepsi işitip selamına cevap verdiler. Bunları söyleyen Hızır aleyhisselam idi. Resul-i Ekrem'de maut önüm alametleri görününce ümmi Eymen oğlu Üsame'ye haber gönderdi. Üsame Hazret Ömer ve Ebu Ubeyde bu acı haberi alınca ordudan ayrılıp Mescid-i Nebevi'ye geldiler. Ayşe'yi i ve diğer hatunlar ağlayınca, mescidi şerifteki eshâb-ı kiram şaşırdı. Ne olduklarını anlayamadılar. Beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Hazreti Ali ölü gibi hareketsiz kaldı. Hazreti Osman'ın dili tutuldu. Hazreti Ebu Bekr o anda evindeydi. Koşarak geldi, hemen hücreyi saadete girdi. Fahri Alemin yüzünü açtı. Vefat etmiş olduğunu gördü. Mübarek yüzü ve her yeri latif, nazif olarak nur gibi parlıyordu. Mematın da hayatın gibi ne güzel ya Resulallah diyerek öptü. Çok ağladı. Mübarek yüzünü örttü. Evdekilere teselli verdi. Mescid-i Şerif'e geldi minbere çıkarak eshab-ı kirama bir hutbe okudu Allahü teala'ya hamd ve senâ etti ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salat okuduktan sonra her kim Muhammed aleyhisselam'a iman etmişse bilsin ki Muhammed aleyhisselam vefat etti her kim Allahü teala'ya tapıyorsa o hay diri ve baki'dir. Ölmez, ebediidir. buyurdu ve sonra Muhammed Aleyhisselam Resul'dür. Ondan önce de resuller gelmiştir. O da ölecektir. Vefat ederse veya öldürülürse dininizden döner misiniz? Dininden çıkan olursa Allahü Teala zarar vermez. Kendine zarar verir. Dininden dönmeyenlere Allahü Teala sevaplar verir. Mealindeki Ali İmran suresinin 144. ayeti kelimesini okudu. Eshab-ı nasihat edip ortalığı düzene koydu. Böylece hepsi Resulullah'ın vefat etmiş olduğuna inandı. Hüzün ve keder, Eshâb-ı kiramın yüreğine bir zehirli hançer gibi saplandı. Gözler, ağlar, göz yaşları çağlar, hasret ateşi, herkesin ciğerini dağlar idi. Eshâb-ı Kiram, Aleyhimür Radvan, ilk iş olarak, bütün işleri idare etmesi için, Hazreti Ebubekir'i e, halife seçtiler. Ona biat edip tabi oldular ve emrine göre işleri görmeye başladılar. Resul-i Ekrem Efendimiz Hicret'in 11. yılında miladi 632 Rebî-ül-Evvel ayının 12'sinde pazartesi günü öğleden evvel ahirete irtihal eyledi. O anda Kameri seneye göre 63, şemsi seneye göre de 61 yaşında bulunuyordu. Peygamber Efendimizi Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Fadl bin Abbas, Hazreti Kusem bin Abbas, Hazreti Üsame bin Zeyd, Hazreti Salih yıkadılar. Yıkama esnasında mübarek vücudundan öyle bir misk kokusu yayıldı ki Şimdiye kadar hiç kimse öyle bir koku koklamamıştı. Sonra kefenlediler. Bir sedir üzerinde taşınıp, mescide getirildi. Daha önce sevgili Peygamberimizin haber verdiği şekilde, herkes mescitten dışarı çıktı. Melekler bölük bölük gelip, namazını kıldılar. Meleklerin kılması bitince, sahibi görünmeyen bir ses, Giriniz peygamberinizin namazını kılınız diyordu Bunun üzerine eshab-ı kiram içeri girdi İmamsız olarak sevgili peygamberimizin namazını kıldılar Çarşamba günü akşamına kadar ancak bitirebildiler Eshab-ı kiram sevgili peygamberimizin mübarek kabrinin kazılması hususunda Hazreti Ebubekir'in hatırlattığı şu hadisi şerife uydular. Peygamberler ruhlarını teslim ettikleri yerde defnolurlar. Ebu Talha-i Ensari Hazretlerinin lahd şeklinde kazdığı kabri şerife çarşamba günü gece yarısına doğru defnedildi. Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem kabirdeki hizmeti bitirip en son çıkan idi dedi ki Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim mübarek dudakları kıpırdıyordu üzerine eğilip kulak verdim yaram bi ümmetim yaram bi ümmetim diye yalvarıyordu sevgili peygamberimiz ahirete irtihal ettiği gün Abdullah bin Zeyd Hazretleri Yarenbi ben bu gözü habibinin mübarek nurlu yüzüne bakmak için isterdim. O görünmez olunca artık ne yapayım? Yarenbi gözümü al diye dua etti ve göremez oldu. Dinden dönme hareketleri Peygamber Efendimizin vefatından sonra irtidat Dinden dönme hareketleri başladı. Bu hareketler büyük boyutlara ulaştı. Bunlarla mücadelede Hazreti Ebubekir'in büyük katkısı oldu. Eğer böyle dirayetli bir kimse olmasaydı tehlike bütün Arabistan'a yayılacaktı. Bunun için Hazreti Ayşe Resulullah'ın ruhu kabz Araplar irtidat etti. Nifak kabardı. Babamın üzerine çöken dağların üzerine çökseydi muhakkak onları ufatırdı demiştir. Hazreti Ebu Hureyre de eğer Ebu Bekir olmasaydı Muhammed aleyhisselamın vefatından sonra ümmeti Muhammed helak olurdu demiştir. Kendisinden başka ilah bulunmayan o Allah'a andolsun ki, Ebu Bekir, halifeliği üzerine almasaydı, yüce Allah'a ibadet eden olmazdı, demiş ve bu sözünü üç kere tekrarlamıştır. Ebu Recaü'l-Utaridi der ki, Medine'ye girince, insanların toplandıklarını ve bir adamın ben sana kurban olayım. Vallahi sen olmasaydın, muhakkak biz helak olurduk diyerek bir adamın başını öptüğünü gördüm bu öpen ve öpülen kimdir diye sordum Mürtedlerle savaşından dolayı Ebu Bekir'in başını Ömer öpüyor dediler Hazreti Ayşe de buyurdu ki babam Arapların irtidad ettikleri günlerde kılıcını sıyırıp devesine binince Hazreti Ali yanına vardı devesinin yularından tuttu ve sana Resulullah aleyhisselamın Uhud Savaşı gününde söylediğini söylüyorum. Sok kınına kılıcını da kendini tehlikeye atıp bize acı içinde bırakma. Vallahi senin başına bir felaket gelecek olursa senden sonra artık İslamiyet temelli düzelmez. Dedi. Eğer Halifeliğine karşı olsaydı gidip ölmesini isterdi. Böylece halifelik için önü açılırdı. Yine Hazreti Ayşe o günleri şöyle anlatır. Resulullah'ın vefatı üzerine Arap kabilelerinden birçokları irtidat ettiler, dinden döndüler. Yahudilik, Hristiyanlık ve münafıklık ortaya çıkmaya başladı. Müslümanlar kış gecesinde yağmura tutulup dağılan koyunlara döndüler. Hatta o sırada Mekkelilerin çoğu, İslamiyet'ten dönmeye hazırlandılar. Süheyl bin Amr, Kâbe'nin kapısına dikilerek, Mekkelilere seslendi. Onlara, etkili bir konuşma yaparak, şüphelerini, dinden dönmelerini önledi. İslam tarihinde, Dini reddetme, dinden dönme manalarında, irtica, geriye dönme, mürteci, geriye dönen tabirleri bu hadiselerden sonra kullanılmaya başlandı. Peygamberimizin vefatından sonra münafıkların Yahudilerin ve Hristiyanların kışkırtmalarıyla topluluklar halinde dinden dönmeler başladı. Hazreti Süheyl bin Amr Kâbe'nin kapısına dikilerek Mekkelilere seslendi. Onlara şunları söyledi: Ey Mekkeliler, siz Müslüman olanların sonuncusu oldunuz. Sakın irtidat edenlerin, Müslümanlıktan dönenlerin ilki olmayınız. Vallahi yüce Allah Resul Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bu işi muhakkak tamamlayacaktır. Ben onu, şu bulunduğum yerde, tek başına dikilerek, Benimle birlikte, la ilahe illallah deyiniz de, Size bakarak, Araplar dine girip, Arap olmayanlar, size cizye ödesin. Vallahi, Kisra'nın ve Kayser'in hazineleri, Allah yolunda harcanacaktır, buyurduğunu işitmişimdir. Alay edenlerin, Zekat ve sadaka tahsilleri olduklarını gördünüz. Vallahi geri kalanı da vuku bulacaktır. Vallahi ben iyi biliyorum ki güneşin doğması ve batması devam ettiği müddetçe bu din devam edecektir. Aranızdaki o kişiler sizi aldatmasın. Benim bildiğim bu işi o kişiler de bilir. Fakat haşim oğullarına olan kıskançlığı. Onların kalplerini mühürlemiştir. Ey insanlar! Ben Kureyş'in karada ve denizde en çok taşıtları bulunanıyım. Siz emirinize itaat ediniz ve zekatlarınızı ona ödeyiniz. Eğer İslamiyet işi sonuna kadar devam etmezse, ben sizin zekatlarınızı size geri vermeye kefilim, dedi ve ağladı. Bunun üzerine, halk yatıştı. Süheyl bin Amr, yaptığı tesirli konuşmayla, Mekkelileri irtidattan vazgeçirince, Mekke valisi Attab bin Esid ortaya çıkabildi. Süheyl bin Amr, Bedir savaşına müşriklerle birlikte katılıp esir edildiği zaman, Peygamberimizin hazret Ömer'e onun hakkında, yermeyeceğin bir makamda dikilip halka hitapta bulunması da memuldür hadisiyle haber verdiği hoşa gidecek makamdaki konuşmasından maksadının bu konuşması ve hizmeti olduğu anlaşıldı Hazret Ömer de Süheyl'in konuşmasını işittiği zaman Peygamberimizin Hazreti Süheyl hakkında söylemiş olduğu sözü hatırlamış ve Peygamberimizin gıyabında ben şehadet ederim ki, sen muhakkak Resulullahsın demekten kendini alamamıştır. Kabir Hayatı Kabrinde Diri Olması Peygamberler, bilmediğimiz bir hayatla kabirlerinde diridirler. Evliya ve şehitler de diridirler. Diri olmaları sözde değildir tam olarak diridirler. Ali İmran suresi 169. ayeti kerimesinde mealen Allahü Teala yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerinin yanında diridirler. Rızıklandırılmaktadırlar. buyurdu. Bu ayeti i kerime şehitlerin diri olduklarını bildirmektedir. Peygamberler Şehitlerden elbet daha ileri de ve daha üstündür. İslam alimlerine göre her peygamber şehit olarak ölmüştür. Rasulullah Efendimiz son hastalığında hayberde yemiş olduğum yemeğin acısını her zaman duyardım, buyurdu. Bu hadisi şerif Rasulullah Efendimizin şehit olarak vefat ettiğini bildiriyor. Bu sebeple, Efendimizin bütün şehitler gibi, kabrinde diri olduğu buradan da anlaşılıyor. Buhârî ve Müslim'de bildirilen hadisi i şerifte, Miraç gecesinde, Musa'nın aleyhisselâm, kabri yanından geçirildim. Mezanında, ayakta namaz kılıyordu, buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte, Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir buyuruldu. Bunun doğru olduğunu alimler söz birliği ile bildirmektedir. Buhari ve Müslim'de Allahü Teala Miraç gecesinde bütün peygamberleri peygamberimize gönderdi. Onlara imam olup iki rekat namaz kıldılar yazılıdır. Namaz kılmak Rükû ve secde yapmakla olur. Bu haber, diri olarak, ceset ile, beden ile kıldıklarını gösteriyor. Musa aleyhisselamın kabrinde namaz kılması da, bunu göstermektedir. Mişkat kitabının son cildinde, Miraç babının birinci fastı sonunda, Müslim'den alarak, Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadisi i şerifte, Allahü Teala bana gösterdi. Musa Aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Zayıf idi. Saçları dağınık ve sarkık değildi. Şen'e kabilesinden bir yiğit gibiydi. İsa Aleyhisselam Urve bin Mesud Sekafiye benziyordu. Buyruldu. Şen'e Yemen'de bulunan iki kabilenin ismidir. Bu hadisi i şerifler Peygamberlerin, Rableri yanında diri olduklarını göstermektedir. Onların cesetleri, bedenleri, ruhları gibi latif olmuştur. Kesif, katı değildir. Madde ve ruh aleminde görünebilirler. Bunun için peygamberler, ruhları ve bedenleriyle görünebilirler. hadis i şerifte, Musa ve İsa aleyhisselamın namaz kıldıkları bildiriliyor. Namaz kılmak, çeşitli hareketler yapmaktır. Bu hareketler beden ile olur, ruh ile olmaz. Musa aleyhisselamı, orta boylu, eti az, zayıf, saçları toplu gördüm. Buyurması, ruhunu değil, bedenini gördüğünü gösteriyor. İmam-ı Beyheki buyurdu ki, Peygamberler mezara konduktan sonra, Ruhları bedenlerine geri verilir. Biz onları göremeyiz. Melekler gibi görünmez olurlar. Yalnız Allahü Teâlâ'nın keramet olarak ihsan ettiği seçilmiş kimseler görebilir. İmamı suyuti de böyle bildirmiştir. Çok kimse, selamlara kabri saadetten cevap verildiğini çok zaman işitmişlerdir. Başka kabirlerden de, Selamlara cevap verildiği çok işitilmiştir. Hadisi şerifte de bana selam verinince Allahü Teala ruhumu geri gönderir, ona cevap veririm buyuruldu. İmamı Süyuti Hazretleri buyurdu ki, Resulullah cemali ilahiyi görmeye dalmıştır, bedendeki duyguları unutmuştur. Bir Müslüman selam verince, Mübarek ruhu bu halden ayrılıp beden duygularını alır. Dünyada böyle olanlar da az değildir. Bir dünya işi veya ahiret işi aşırı düşünülürken insan yanında konuşulanı duymaz. Cemali ilahiye dalan kimse bir sesi işitebilir mi? Kadı İyat Hazretleri Şifa Kitabında Süleyman bin Suhaim'dan rivayetinde bir gece rüyada Fahri Kainat Efendimizi gördüm. Ya Rasulallah, gelip sana selam veren kimselerin selamını bilir misiniz? dedim. Evet, bilirim ve onların selamını alıp cevap veririm. buyurdu. Peygamberlerin mezarlarında diri olduğunu bildiren hadis-i şerifler o kadar çoktur ki birbirlerini kuvvetlendirmektedirler. Mesela kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim, uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir buyurulmuştur. Bu hadisi şerifi Ebu Bekr bin Ebi Şeybe bildirmiştir. Bu ve bunun gibi hadisi şerifler altı büyük hadis imamının kitaplarında vardır. Abdullah bin Abbas hazretlerinden İbn Ebî'd-Dünyanın haber verdiği hadisi i şerifte bir kimse bir tanıdığının kabrine uğrayıp selam verse meyit onu tanır ve cevap verir. Tanımadığı meyit'e selam verirse meyyit sevinir ve cevap verir. buyuruldu. Resulullah dünyanın her yerinde aynı zamanda salat ve selam edenlerin her birine Ayrı ayrı nasıl cevap verir diye sorulursa, Öğle vakti güneşin bir anda binlerce şehre ışık salması gibidir, diye cevap verilir. İbrahim bin Bişar hazretleri, Haccettikten sonra, Kabr-i ziyaret için Medine'ye gittim. Hücre-i saadet önünde selam verdim. Ve selam cevabını işittim buyurmuştur. Resulullah Efendimiz "Ben öldükten sonra diriyken olduğu gibi anlarım." buyuruldu. Başka bir hadisi i şerifte "Peygamberler kabirlerinde diri olup namaz kılarlar." buyuruldu. Evliyanın büyüklerinden Seyyid Ahmet Rifai Hazretlerinin ve birçok velilerin Rasulullah'a verdikleri Selam'ın cevabını işittikleri ve Ahmet Rifainin Rasulullah'ın mübarek elini öpmekle şereflenmiş olduğu çok sağlam kitaplarda yazılıdır. İmamı Suyuuti kitabında yüksek derecedeki veliler, peygamberleri ölmemiş gibi görürler. Peygamber Efendimiz’in Musa Aleyhisselam'ı mezarında diri olarak görmesi, bir mucizeydi. Evliyanın da böyle görmeleri keramettir. Keramete inanmamak cahillikten ileri gelir buyurmaktadır. İbn Hibban, İbn Mace ve Ebu Davud'un bildirdikleri hadisi i şerifte Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz. Bunlar bana bildirilir, buyuruldu. Öldükten sonra da bildirilir mi Denildikte. De, Toprak, peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mü'min, bana salavat okuyunca, bir melek bana haber vererek, ümmetinden falan oğlu filan, sana selam söyledi ve dua etti, der, buyurdu. Resulullah Efendimiz, diriyken, esâbına, Allah-u Teâlâ'nın bir rahmeti, büyük nimeti olduğu gibi, Vefatından sonra da, bütün ümmeti için büyük nimettir, iyiliklere sebeptir. Bekir bin Abdullah Müzeni'nin rivayet ettiği hadisi şerifte, i şerifte, Resûl-ü Ekrem, Hayatım sizin için hayırlıdır. Bana anlatırsınız. Ben de size anlatırım. Öldükten sonra, vefatım da sizin için hayırlı olur. Amelleriniz bana gösterilir. İyi işlerinizi gördüğüm zaman Allahü Teala'ya hamd ederim kötü işlerinizi gördüğüm zaman sizin için af ve mağfiret dilerim buyurdu Kusen bin Abbas Hazretleri Resulullah Efendimizin defin hizmeti ile şerefleniyordu Kabirdeki hizmet bitince en son o çıktı dedi ki Resulullah'ın mübarek yüzünü en son gören benim Kabrinde mübarek dudakları diyordu. Üzerine eğilip kulak verdim. Ya Rabbi ümmetim, Ya Rabbi ümmetim diyordu. Rasulullah Efendimizi görmek. Rasulullah Efendimiz uykuda ve uyanık iken görülebilir mi? Görülebilirse görünen kendisi midir, benzer midir? Alimlerimiz buna çeşitli cevap verdiler. Kabirde diri olduğunu söz birliğiyle bildirdikten sonra, kendisinin görüldüğünü çoğunlukla beyan buyurmuşlardır. Böyle olduğu, hadisi i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Bir hadisi i şerifte, ''Beni rüyada gören, uyanık iken görmüş gibidir.'' buyuruldu. Bunun için, İmam-ı Nebevî hazretleri, onu rüyada görmek tam kendisini görmektir dedi. Hadisi şerifte beni rüyada gören doğru görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez buyuruldu. İbrahim Lekani Hazretleri buyuruyor ki hadis alimleri Resulullah'ın rüyada olduğu gibi uyanık iken de görülebileceğini söz birliği ile bildirmişlerdir. Her iki de birçok misaller verilebilir. Bunlardan birkaçını bildirelim. Mö'yi Nüddin-i Hazretleri, gittiği her beldede, kabristanları ziyaret eder, orada bir müddet kalırdı. Vardığı yerlerde, tanınıp meşhur olunca, durmaz, kimseden habersiz, gizlice çıkıp giderdi. Bu seyahatlerinden biri de, Mekke'ye olmuştur. Mekke-i Mükerreme'ye gidip, Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etti. Bir müddet Mekke'de kalıp, oradan Medine-i Münevvere'ye gitti. Peygamberimizin kabri i şerifini ziyaret ettiği bir gün, türbesinden, Muinüddîn'i çağırınız, diye bir ses işitildi. Bunun üzerine türbedar, Muinüddîn, diye bağırdı. Birkaç yerden, Efendim, sesi işitildi. Sonra da, hangi Mu'inüddin'i istiyorsun? Burada adı Mu'inüddin olan birçok kişi var, dediler. Bunun üzerine Türbedar geri dönüp, Ravda-i kapısında, ayakta durdu. İki defa, Mu'inüddin-i Çeşdi'yi çağır, diye nida eden bir ses işitti. Türbedar, bu emir üzerine cemaate karşı, Muinuddin-i Çeşti'yi istiyorlar diye bağırdı. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri bu sözü işitince bambaşka bir hale girdi. Ağlayıp gözyaşları dökerek ve salavat okuyarak sevgili peygamberimizin türbesine yaklaştı ve edeple ayakta durdu. Bu sırada "Ey kutbi meşayih!" içeriye geldi. Diye bir ses işitti. Peygamberimiz buyurdular ki, Sen benim dinime hizmet edicisin. Senin Hindistan'a gitmen gerekir. Hindistan'a git. Orada, Ecmir denilen bir şehir vardır. Orada benim evladımdan, torunlarımdan, Seyyid Hüseyin adında biri var. Oraya cihat ve gazaniyetiyle niyetiyle gitmişti. O şu anda şehit oldu. Ecmir, kâfir eline düşmek üzeredir. Senin oraya gitmen sebep ve bereketiyle, İslamiyet yayılacak ve kâfirler hakir olup, güçsüz ve tesirsiz kalacaklar. Sonra ona bir nar verdi ve ''Bunlara dikkatle bak. Nereye gideceğini görüp anla.'' buyurdu. Müinettinçeşti Hazretleri Peygamber Efendimizin verdiği nara alıp emredildiği gibi baktı. Doğu ile batı arasını tamamen gördü. Ahmet Rifai Hazretleri hacca gitmişti. Dönüşünde Medine-i Münevvere'de Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek türbesini ziyaret ettiği sırada şu mealle manzume söyledi. Uzaktık Toprağını öpmek için efendim. Kendim gelemez. Vekil ruhumu gönderirdim. Şimdi seni ziyaret nimeti oldu nasip. Ver mübarek elini. Dudağım öpsün Habib. Şiir bitince, sevgili Peygamberimizin kabrinden mübarek elleri göründü. Seyit Ahmet rfa de son derece tazim ve hürmetle, Peygamber Efendimiz’in mübarek elini öptü. Orada bulunan herkes hayretle hadiseyi gördü. Peygamber Efendimizin mübarek ellerini öptükten sonra Ravda-i mütahar’nın kapılarının eşiklerine yattı. Ağlayarak oradaki cemaatin cümlesine, üzerime basarak geçiniz diye yalvardı. Alimler başka kapılardan çıkmaya mecbur kaldılar. Bu keramet pek meşhur olup dilden dile günümüze kadar gelmiştir. İbne Abidin Hazretlerinin dine uymaktaki halleri meşhur olup kerametleri ve menkıbeleri çoktur. Beş vakit namazda tahiyyatı okurken Resulullah Efendimizi baş gözüyle görürdü. Göremediği zaman ona namazı yeniden kılardı. İslam âlimlerinin en büyüklerinden ikinci bin yılın müceddidi İmam-ı Ahmet Ahmed Faruki Serhandi Hazretleri buyurdu ki: Ramazan-ı Şerifin son 10 gününde bugün son derece güzel bir hal zahir oldu. Yatağımda uzanmış yatıyordum. Gözlerimi kapamıştım. Yatağımın üzerine, bir başkasının gelip oturduğunu hissettim. Bir de ne göreyim, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi, efendisi, peygamberimizdir. Buyurdu ki, senin için icazet yazmaya geldim. Hiç kimseye böyle bir icazet yazmadım. Gördüm ki o icazetnamenin metninde bu dünyaya ait büyük lütuflar arkasında da öbür dünyaya ait çok inayetler yazılıydı. Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye kitabında İbrahim Temimi Hazretlerinden naklen anlatır. Hızır Aleyhisselam bana eğer rüyada Resûlullah'ı görmek istersen, akşam namazını kıldıktan sonra, yatsıya kadar hiç kimseyle konuşmadan ayağa kalkar, akşam namazından sonraki evvabin namazını kılarsın. İki rekatta bir selam verirsin. Her rekatta bir defa hamd, yani Fâtiha suresini ve yedi kere İhlas suresini okursun. Yatsı namazını da cemaatle kıldıktan sonra, evine gelip, vitri kılarsın. Uykuya yatacağın zaman da, iki rekat namaz kılıp, her rekatta, hamd, İhlas suresini yedi defa okursun. Namazdan sonra secdeye kapanıp, yedi defa, allah Teala'ya istiğfarda bulunur, yedi kere, Subhanallahi velhamdülillahi ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersin. Sonra başını secdeden kaldırıp oturarak ellerini kaldırıp ya hayyu ya kayyum ya zelcelal vel ikram ya ilahel evvelin vel ahirin ve ya rahmaned Vel âhireti ve rahîmehümâ. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah dersin. Sonra ayağa kalkıp, aynı duayı okursun. Sonra secdeye kapanıp, aynı duayı okursun. Sonra başını secdeden kaldırıp, kıbleye yönelip, istediğin şekilde yatıp uyursun. Uyku bastırıncaya kadar, Peygamber efendimize, salavat-ı şerife getirirsin, dedi. Ben, bu duayı kimden öğrendiysen, bana bildirmeni isterim, dedim. Hazreti i Hızır, bana inanmıyor musun, dedi. Muhammed aleyhisselamı, hak peygamber olarak gönderen, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, sana inanıyorum, dedim. Hızır aleyhisselam, ben, Resulullah'ın bu duayı öğrettiği ve vasiyet ettiği mecliste bulundum. Bu duayı onun öğrettiği kimseden öğrendim, buyurdu. Ben de Hızır aleyhisselam'ın dediği gibi yaptım. Yatağımda Peygamber Efendimize salavat-ı şerife okumaya başladım. Peygamber Efendimizi göreceğimin sevincinden dolayı uykum kaçtı ve sabaha kadar uyuyamadım. Sabah namazını kılıp, güneş yükselinceye kadar oturdum. Duha, yani kuşluk namazını kıldım. Kendi kendime, akşama ulaşırsam, dün gece yaptığım gibi yaparım dedim. O anda uyumuşum. Rüyamda melekler gelip, beni alıp cennete götürdüler. Orada yakut, zümrüt ve inciden yapılmış köşk ve saraylar, Bal, süt ve cennet içeceklerinden ırmaklar gördüm. Beni cennete götüren meleklere, şu köşk kimin içindir diye sordum. Melekler, senin işlediğin ameli yapanlar içindir, dediler. Cennet yiyeceklerinden yedirmeyince ve cennet sularından içirmeyince, beni cennetten çıkarmadılar. Sonra beni cennetten çıkarıp, bulunduğum yere getirdiler. Sonra, Resulullah Efendimiz, yanında yetmiş peygamber ve her saf arası, doğu ile batı arası kadar olan, yetmiş saf melekle bana gelip selam verdi ve elimi tuttu. Bu sırada ben, Ya Resûlallah, Hızır aleyhisselam şu hadisi senden duyduğunu bildirdi, dedim. Peygamber Efendimiz, Hızır doğru söyledi, anlattıkları doğrudur. Hızır yeryüzündekilerin en âlimidir, ebdalların reisidir, yeryüzündeki Allah askerlerindendir buyurdu. Ben yine, ya Resûlallah, bu ameli işleyene benim bu gördüğümden başka karşılık var mıdır dedim. Senin gördüğünden, sana ihsan olunandan daha üstün ne karşılık olabilir? Sen, cennetteki yerini ve makamını gördün. Cennetin meyvelerinden yiyip, içeceklerinden içtin. Benimle beraber, melekleri ve peygamberleri gördün. Hurîn'i gördün, buyurdu. Ya Resûlallah! Benim yaptığım ameli yapıp da, rüyada, benim gördüğümü görmeyen kimseye bana ihsan olunan verilir mi dedim. Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki o kimsenin işlediği büyük günahlar affedilir. Allahü Teala'nın o kimse hakkındaki gadabı kalkar. Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki. Bu ameli yapan rüyada senin gördüğünü görmese de sana verilen ona da verilir. Semadan bir ses Allahü Teala bu ameli işleyeni ve doğudan batıya kadar olan ümmeti Muhammed'i mağfiret etti diye seslenir. buyurdu. Ya Resulallah senin cemalini ve cenneti gördüğüm gibi o kimsenin de bunlardan nasibi var mıdır dedim. Evet. Hepsi de verilir buyurdu. Yarasını Allah erkek ve kadın bütün müminlere bu duayı öğretmek ve sevaplarını bildirmek uygun olur mu dediğimde beni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu ameli Allahü Teala'nın Said olarak yarattığı kimselerden başkası işlemez, buyurdu. Rüyada, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı, hakiki şekliyle gören, muhakkak onu görmüş olur. Çünkü şeytan, onun şekline giremez. Fakat şeytan, başka şekle girip görünebilir. Resulullah'ı tanımayan kimsenin, bunu ayırması kolay olmaz. Bazı alimlerde de, Peygamber efendimizi değişik şekilde görmek, yine onu görmek olur. Fakat bu, o kişinin dindeki noksanlığına alamettir. Peygamber efendimizi rüyada gerçek şekliyle gören ve mü'min olarak ölen herkes, cennete gider, buyurmuşlardır. Ebu Hureyde, Efendimizin, şu hadisi şerifini bildirdi: Bir kimse cuma gecesinde iki rekat namaz kılsa, her rekatta Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi birer, İhlas Suresi'ni 15 kere okusa, namazdan sonra bin kere "Allahümme salli ala Muhammedin nebiylün ummiyi" dese Diğer Cuma gelmeden beni rüyasında görür. O kimsenin geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanır. Cennet beni görenler içindir. Peygamber Efendimizin Kabr-i şerifini ziyaret. Fahri kainat Efendimiz buyurdular ki kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse beni hayattayken ziyaret etmiş gibidir. Miraat Medine kitabında bildirilen bir hadisi i şerifte, Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacib oldu buyurdu. Bu hadisi i şerifi, i̇bn Huzeym'e ve Bezzar ve Dare Kutni ve Taberani haber vermektedir. Bezzar hazretlerinin bildirdiği başka bir hadisi i şerifte, ''Kabrimi ziyaret edene şefaatim helal oldu.'' buyuruldu. Müslim-i Şerif'te ve Ebu Bekr bin Mekkari'nin Mûcem kitabında bildirilen hadisi şerifte, ''Bir kimse beni ziyaret etmek için gelse ve başka bir şey için niyeti olmasa, kıyamet günü ona şefaat etmemi hak etmiş olur.'' buyuruldu. Bu hadisi şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kendisini ziyaret etmek için, Medine-i Münevvere'ye gelenlere, şefaat edeceğini haber vermektedir. Dare Kutni'nin haber verdiği başka bir hadisi i şerifte, Hacc edip de beni ziyaret etmeyen kimse, beni incitmiş olur buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ziyaret olunmak istemeleri ümmetinin bu yoldan da sevap kazanmaları içindir. Bunun için fıkıh alimlerimiz hac vazifesini yaptıktan sonra Medine-i Münevvere'ye gelerek Mescid-i Şerif'te namaz kılarlardı. Sonra Ravda-i Mutahhara ile Minber-i Müniri ve Arş-ı Ala'dan eftal olan Kabri-i Şerifi sonra oturdukları, yürüdükleri Dayandıkları yerleri, vahiy geldiği zaman dayandıkları direği ve mescit yapılırken ve tamir edilirken çalışan ve para vermekle şereflenen eshab-ı kiramın ve tabiinin geçtikleri yerleri ziyaret ederler, görmekle bereketlenirlerdi. Onlardan sonra gelen alimler ve salihler de açtan sonra Medine'ye gelirler fıkıh alimlerimiz gibi yaparlardı. Dün olduğu gibi bugün de hacılar buna bağlı kalarak Medine-i Münevvere'de ziyaretlerde bulunuyorlar. Sakın terkî edepten mahbu bir hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Muraat edep şartıyla gir nabi bu dergaha metaf kutsiyandır bu segahı enbiya'dır bu nabi İslam alimlerinin güneşi Ebu Hanife Hazretleri müstehapların en üstünlerinden olan kabri saadetin ziyareti vacip derecesine yakın bir ibadettir buyurdu. Resulullah Efendimizin kabri şeriflerini ziyarete giden kimsenin çok salavat-ı şerife getirmesi lazımdır. Okunan bu salat ve selamların Peygamber Efendimize ulaştığı hadisi i şerifte bildirilmiştir. Sevgili Peygamberimizi ziyaret etme adabı şöyle bildirildi. Medine-i Münevvere şehri uzaktan görününce salat ve selam getirilir. Sonra Allahümme haza haremü nebiyike fenc'alhu vikayeten li min en-nar ve emanen minel azab ve su'il hisab denir. Mümkünse şehre veya mescide girmeden önce Gusül abdesti alınır. Güzel koku, esans sürünülür. Yeni, temiz elbise giyilir. Çünkü bunlar, tazim ve hürmet ifade ederler. Medine-i Münevvere'ye, mütevazı, vakarlı ve sükûnet haliyle girilir. Bismillahi ve ala milleti Resûlillah dedikten sonra, İsra suresinin 80. ayeti kelimesini okumalıdır. Onun akabinden Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed veğfirli zunubi veftahli evvebe rahmeti ke ve fadli ke diyerek Mescid-i Nebevi'ye girilir. Sonra Resulullah Efendimizin minberinin yanında 2 rekat tahiyyetül mescid namazı kılmalı. Minberin direği sağ omuza gelecek şekilde durmalıdır. Sevgili peygamberimiz burada namaz kılardı. Burası Peygamber Efendimizin kabri ile minberi arasıdır. Hadisi i şerifte "Kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Minberim" havzım üzerindedir, buyrulmuştur. Sonra, ziyaret eden kimse, Allah-u Teâlâ'ya, Resulullahın mübarek kabrini ziyaret etmeyi, kendisine nasip ettiğinden dolayı, secdeye varmalıdır. Duadan sonra kalkıp, Peygamber Efendimizin kabri şerifine, hücre-i gelmeli, arkasını kıbleye vererek, Rasulullahın mübarek yüzüne karşı 2 metre kadar uzakta edeple durmalıdır. Daha fazla yaklaşılmaz. Huşu ve hudu üzere olmalı. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şekilde Resulullah Efendimize hayatta imiş de yüksek huzurlarında bulunuyormuş gibi edep üzere bulunmalıdır. Sakinet ve vakarı terk etmemelidir. Elini kamer Şerif'in duvarlarına koymayıp uzakta edeple durmak hürmete daha muvaffaktır. Namazda gibi durmalıdır. Rasulullah Efendimizin mübarek Latif suretini hayaline getirmeli, kendisini bildiğini, sözünü, selamını ve dualarını işittiğini düşünmeli. Ve cevap verdiğini, Amin dediğini düşünmelidir. Nitekim Rasulullah Efendimiz, kim bana kabrimde salat okursa, onu işitirim buyurdu. Yine hadise şerifte Rasulullah Efendimizin kabri şeriflerinde bir melek vekil bırakıldığı, o meleğin ümmetinden selam edenlerin selamını kendisine ulaştırdığı bildirildi. Sonra, esalamu aleyke ya Seyyidi, ya rasulallah, esalamu aleyke ya nebi yallah, aleyke ya safi yallah, aleyke ya habib yallah, aleyke ya nebi rahmeti. Esselamu aleyke ya Şefi alümmeti. ümmeti. Esselamu aleyke ya seydel mürselin. Esselamu aleyke ya hatamen nebiyyin. Allahü Teala sana en yüksek mükafat ve karşılık ihsan eylesin. Ben şehadet ederim ki sen peygamberlik vazifeni yaptın. Emaneti eda ettin, ümmetine nasihat eyledin, yakin ölüm sana gelinceye kadar Allahü Teala'nın yolunda cihâdeyledin. Allahü Teala sana kıyamet gününe kadar salât ve selam eylesin. Ya Rasulallah, bizler sana çok uzak yerlerden geldik. Senin kabri i şerifini ziyaret etmek, senin hakkını ödemek, senin yaptıklarını yerinde görmek, seni ziyaretle bereketlenmek, senin Allahü Teala'nın katında bize şefaatçi olmanı istemek için geldik. Çünkü hatalarımız bellerimizi büktü, günahlarımız omuzlarımıza ağır geldi. Ya Resûlallah! Sen hem şefaat eden ve hem de şefaati kabul olunansın. Makâm-ı Mahmud, senin için vaad edilmiştir. Hem Allahü u Teâlâ da, Kur'ân-ı Kerim'de, Nisa suresinin 64. âyet-i kerimesinde mealen, Biz, her peygamberi ancak, Allahü Teala'nın emriyle gönderildiği kavmi tarafından kendisine itaat olunması için gönderdik. Onlar nefslerine zulmettikten sonra gelirler, Allahü Teala'dan af dilerler. Resûlüm de onlar için istiğfar ederse Allahü Teala'yı elbette tövbeleri kabul ve merhamet edici bulurlar buyurmaktadır. Bizler, senin huzuruna geldik. Fakat bizler, nefslerimize zulmettik. Günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz. Ya Resûlallah! Allah-u katında, bize şefaat eyle. Ya Resûlallah! Allah-u bizim ruhumuzu sünnetin üzere almasını, yarın kıyamet gününde seninle beraber mahşer yerine gelenler arasına katmasını, senin havzına gelip, orada senin havzından içmeyi nasip etmesini dile. Ya Resûlallah, senin şefaatini istiyoruz. Diye dua edilmeli ve, Ey Rabbimiz, bizi ve iman ile bizden evvel geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman etmiş olanlar için, kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen, şefkat ve merhamet sahibisin. Mealindeki Haşr Suresinin, 10. ayeti i okumalıdır. Sonra, selam gönderenlerin selamını iletip, Esselamu aleyke ya Resulullah. Şu kimse senin Allahü Teala'nın katında kendisine şefaatçi olmanı istiyor. Ona ve bütün Müslümanlara şefaat eyle demeli ve dilediği kadar salavat okumalıdır. Sonra yarım metre sağa Ebu Bekr'i Sıddık Hazretleri'nin mübarek başı hizasına gelip Sela aleyke ya halifete Resulilla Eslamu aleyke ya reffikahhu filgar Esla mu aleyke ya eminehu al Esrar Allahü Teala bu ümmetinin imamı olarak sana en yüksek mükafat ve karşılığı lütfetsin. Sen Resulullah'a en güzel şekilde halife oldun. En iyi şekilde onun yüce sünnetini takip ettin. Mürtetlerle, dinden dönenlerle ve doğru yoldan ayrılmış olanlarla muharebe ettin. Daima hakkı söyledin. Vefat edinceye kadar hak yolda olanlara yardımcı oldun. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi Üzerine Olsun. Allah'ım, Rahmetinle, Onun Sevgisi Üzere Ruhumuzu Al, Onu Ziyaretimizi Boşa Çıkarma, Diye Dua Etmelidir. Sonra Yine Yarım Metre Sağa, hazret Ömen'in Ömer'in Kabrinin Hizasına Gelmeli ve, Esselamu Aleyke, Ya Emirel Mü'minin, Esselamu Aleyke, ya Müsir el İslam, Assalamu aleyke, Ya Müksir el Allahü Teala sana en yüksek karşılık ve mükafat versin. Hayattayken de, ölümünde de İslam'a ve Müslümanlara yardım ettin. Yetimlere kefil oldun, akraba'ya iyilik yaptın, Müslümanlara Onların razı oldukları hem hidayet üzere bulunan ve hem de insanları doğru yola ileten bir rehber oldun. Onların işlerini derleyip topladın, fakirlerini zengin yaptın, yaralarını sardın. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun demelidir. Sonra Hazreti Ebu Bekr, ve Hazret Ömer'e hitaben, es aleyküma, ya dajjiy airesulillah ve refi kayhi ve Vezîreyhi, ve müshirehi ve muavineni lehu alal kiyami fitdinî vel kaimeni ba'dehu ba bi mesalihi almustimin. Allahü Teala size en güzel karşılığı versin. Rasulullah'ın bize şefaat etmesini, Allahü Teala'dan bizim saiyimizi kabul etmesini, bizi İslam dini üzere öldürüp yine İslam dini üzere diriltmesini, kıyamet gününde Rasulullah'a yakın olanlar arasında haşretmesini dilemesi için sizi Rasulullah'ın yanında vesile ediniyoruz demelidir. Sonra kendisine ana babasına dua isteyenlere ve bütün Müslümanlara dua etmelidir Bundan sonra Resulullah efendimizin mübarek yüzüne karşı durup Ey Allah'ım Biz her peygamberi ancak Allahü Teâlâ'nın emriyle gönderildiği kavmi tarafından kendisine itaat olunması için gönderdik onlar nefslerine zulmettikten sonra gelirler. Allahü Teala'dan af dilerler. Resulum de onlar için istiğfar ederse Allahü Teala'yı elbette tevbeleri kabul ve merhamet edici bulurlar. Buyuruyorsun. Nisa suresi 64. ayet. Ya Rabbi senin yüce kelamına uyarak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 muhakkak ki sen çok şefkat ve merhamet sahibisin mealindeki haşr suresinin onuncu ayeti kelimesiyle: rabbena ufir lena veli abayna veli ummahatina veli ihvanina llezina sabaquna bil imani rabbena atina ve subhan rabbike Ayet i kelimelerini okuyarak hücre itadet ziyaretini tamamlar. Sonra Resulullah'ın kabri ile minberi arasında bulunan ve Ebu Lübabe Hazretlerinin kendini bağlayarak tövbe etmiş olduğu direye gelir. Burada iki rekat namaz kılar ve Allahü Teala'ya tövbe ve istiğfarda bulunur. Dilediği duaları yapar. Sonra, Ravda-i Mütahara'ya gelir. Burası, kare şeklinde bir yerdir. Burada, istediği kadar namaz kılar, dua eder, tesbihler okur. allah Teala'ya Teâlâ'ya hamdü senalarda bulunur. Sonra, minbere gelir. Rasulullah'ın bereketinin kendisine ulaşması niyetiyle, Peygamber Efendimizin hutbe okurlarken, Mübarek elini üzerine koymuş oldukları yere elini kor. Burada iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan dilediklerini ister. Allahü Teala'nın gadabından rahmetine sığınır. Sonra Hanna'ne direğine gelir. Bu direk Resulullah Efendimizin, hutbe okumak için mimbere geçtiğinden dolayı kendisini terk ettiği için inleyip Sonra Resulullah’ın inip kendisini kucaklaması üzerine süküm bulan direkttir. Burada kaldığı müddet içinde gecelerini Kur'an-ı Kerim okumakla, Allah Teala'yı zikretmek, mimber ile kabrin yanında gizli ve açıktan dua yapmakla ve rabıta yapmakla meşgul olmalıdır. Rasulullah'ın mübarek zevcelerinin odaları, Mescid-i Saadet'e katılmadan önce, Hücre-i Saadet'in kıble tarafında pek az yer vardı. Muvâcehe-i Saadet'e karşı durmak güçtü. Ziyaretçiler, Hücre-i Saadet'in Ravda-i Mütahara duvarındaki kapısı önünde kıbleye karşı durup, selam verirlerdi. Sonra, İmam-ı Zeynel Ravda-i Mütahara'yı arkaya alıp selam verirdi. Uzun zaman, böyle ziyaret edildi. Mübarek zevcelerin odaları mescide katıldıktan sonra muvacehe-i şerife penceresi önünde durup ziyaret edilmeye başlandı. Hazreti Ayşe'nin odası 3 metre yüksekliğinde kerpiçle hurma dallarından yapılmıştı. Biri batı, öteki kuzey tarafında iki kapısı vardı. Batı kapısı ravd i Mutahhara tarafındadır. Hazreti Ömer halifeliğinin son senelerinde Mescid-i Saadet'i genişletirken Hücre-i Saadet'in etrafına taştan kısa bir duvar çevirdi. Abdullah bin Zübeyr halifeliğinde bu duvarı yıkıp siyah taştan daha sağlam yaptırdı. Üstü açık olan duvarın kuzey tarafında bir kapısı bulunuyordu. Hazreti Hasan 49 senesinde vefat edince vasiyeti gereğince hazret Hüseyin, ağabeyisinin cenazesini hücre-i saadet kapısına getirip, dua ve istigaze edeceği zaman, buraya defnedeceklerini sanarak, içeri sokulmasını istemeyenler çıkınca, bakî kabristanına defnettirdi. İleride bu şekilde hadiselerle karşılaşmamak düşüncesiyle, duvarın ve odanın kapısını örerek kapattılar. Emevi halifelerinin altıncısı olan, Velid Medine valisiyken Mescid-i Saadet'in duvarını yükseltti ve üzerini küçük bir kubbe ile örttü. Üç kabir dışarıdan görülemez ve içeri girilemez oldu. Ömer bin Abdülaziz Medine-i Münevvere valisiyken 707 Hicri 88 senesinde Halife Velid'in emriyle Zevca'tı ı Tahirat'ın odalarını yıktırıp Mescid-i Saadet'i genişletti. Ayrıca, bu duvarın etrafına beş köşeli ve kapısız olan ikinci bir duvar çektirdi. Irak'ta, zengilerin idare ettiği Atabekler Devleti'nin veziri ve Selahaddin Eyyubi'nin amcası oğlu olan Cemalettin İsfahani, 1189, hicri 584 senesinde, hücre-i saadetin dış duvara etrafına, sandal ve abanoz ağaçlarından, mescidin tavanına kadar yükselen bir parmaklık yaptırdı. Fakat, birinci yangında, 1289 senesinde yanınca, yerine demirden bir parmaklık yapılarak, yeşile boyandı. Bu parmaklığa, şebeke-i saadet denir. Şebeke-i saadetin kıble tarafına, Muvacehi i saadet, Doğu tarafına Kademi Saadet, Batı tarafına Ravda-i Kuzey tarafına ise Hücre-i denir. Mekke-i Mükerreme, Medine-i güneyinde olduğu için, Mescid-i Nebî'nin ortasında, yani Ravda-i Mütahara'da, kıbleye dönen kimsenin sol tarafında Hücre-i Saadet, sağ omuzu tarafında ise Minber-i Şerif, bulunur. 847 Hicri 232 senesinde Şebeke İsâdet'in bulunduğu yer ile dış duvarların arasına ve bu yerin dışına zaman zaman değiştirilen mermerler döşendi. Bu vazifeyi en son Sultan Abdülmecid Han yaptırdı. Hücre-i beş köşeli duvarlarıyla birlikte üzerlerine Kubbetün Nur denen küçük bir kubbede yapılmıştı. Osmanlı padişahlarının gönderdikleri kisve-i şerife bu kubbe üzerine örtülürdü. Kubbetün Nur üzerine gelen Mescid-i İsadet'in büyük yeşil kubbesine Kubbetül Hadra denir. Şebeke-i İsadet denilen parmaklığın dış tarafına örtülen kisve Kubbetül Hadra altındaki kemerlere asılıdır. Bu iç ve dış perdelere, settare denir. Şebeke-i saadetin, doğu, batı, kuzey taraflarında, birer kapısı vardır. Şebeke-i saadetin içine, harem-i şerif ağlarından başkası giremezdi. Zaten, kapı ve pencereleri olmadığından, yalnız kubbe ortasında, ufak bir delik olup, tel kafesle kapalıdır. Bu deliğin hizasında, Kubbetül Hadra'ya da bir delik açılmıştır. Mescid-i Şerif kubbesi 1837 Hicri 1253 senesine kadar kurşun rengindeydi. Sultan 2. Mahmut Adli Han'ın emriyle yeşile boyandı. 1872 Hicri 1289'da Abdülaziz Han'ın emriyle yeniden boyandı. Mescid-i Saadet'i tamir ve tezyin için Sultan Abdülmecid Han kadar çok para harceden ve gayret gösteren hiçbir kimse olmamıştır. Haremeyini tamir için 700 bin altın sarf etmiş ve tamirat 1861 Hicri 1277'de tamamlanmıştır. Mescid-i Nebevi'nin tamir ve bakımı için binlerce altın sarf eden Sultan Abdülmecid Han eski şeklini İstanbul'da Hırkayi Şerif Camii'nde bulundurmak için emretmiş, bunun için 1850 senesinde mühendis mektebi hocalarından binbaşı ressam Hacı İzzet Efendi Medine'ye gönderilmiştir. İzzet Efendi her yeri ölçerek 53 defa küçültülmüş bir modelini bir senede yapıp İstanbul'a gönderince Sultan Abdülmecid Han'ın yaptırdığı Hırka-i Şerif Camiine konmuştur. Abdülmecid Han'ın tamirinden sonra kıble duvarıyla Şebeke-i İsâdet arası 7,5 metre, doğu duvarından Kademi Saadet Şebekesine 6 metre, Şebeke-i Şami genişliği 11 metre, muvacehi-i Şerife şebekesiyle Şebeke-i Şami arasındaki uzunluk 19 metredir mescid i Nebevi'nin kıble tarafından genişliği 77 metre, kıble duvarından duvar-ı şamiye kadar olan uzunluğu 117 metredir. Hücre-i İsâdet ile Minber-i Şerif arası olan Ravda-i Mutahhara genişliği ise 19 metredir. Hücre-i İsâdet ile Minber-i Şerif arası olan Ravda-i Mutahhara genişliği ise 19 metredir. Osmanlılardan sonra, bu mukaddes beldelerde birçok değişiklikler yapılmış, böylece ecdadımızın yaptırdığı paha biçilmez tarihi eserler yıkılmış ve yağma edilmiştir. Rasulullah efendimizi ziyaretten sonra, Baki kabristanına gitmek, orayı da ziyaret etmek müstehaptır. Sonra diğer kabirleri, bilhassa, Seyyidü Şehîda, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın kabrini ziyaret etmelidir. Yine Bakîde Hazreti Abbas'ı ve orada bulunan Hasan bin Ali'yi, Zeynel Abidini, oğlu Muhammed Bakır ve oğlu Cafer-i Sadık, Emirü'l Mü'minin Hazreti Osman'ı, Resûlullah Efendimiz'in oğlu İbrahim'i Resulullah Efendimizin orada bulunan zevce-i mütehharalarını, Halası Safiyye'yi ve daha birçok sahabe ve tabiinden olan büyükleri ziyaret etmelidir. Bakî'deki Fatıma Mescidinde namaz kılmalıdır. Perşembe günü Uhud şehitlerini ziyaret etmek müstehaptır. Orada selamünaleyküm bima sabertüm Fe nı'me kebıd dâl. Selamun aleyküm ya ehle daril kavmil müminîn ve inna inşallahü an karîbin biküm lâhikun demelidir. Sonra ayetel kürsi ve İhlas suresini okumalıdır. Hücre-i saadet'i ziyaret edenlerin çok uyanık olmaları lazımdır. Gönlünde dünya düşünceleri bulunmamalıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın mübarek nurunu ve derecesinin yüksekliğini düşünmelidir. Dünya işlerini ve büyük kimselerle görüşüp fayda sağlamayı ve alışveriş düşünceleri içinde yapılan duaları Allahü Teala kabul etmez, dileklerine kavuşamazlar. Hücre isadete ziyaret etmek şerefli bir ibadettir. Buna inanmayanların, Müslümanlıktan çıkmalarından korkulur çünkü bunlar Allahü Teala'ya, Resulüne ve bütün Müslümanlara karşı gelmiş olur. Maliki alimlerinden birkaçı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ziyaret etmek vaciptir demiş ise de müstehap olduğu söz birliği ile bildirilmiştir.